Sanat, hayat. Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbar. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ee, bugün yine bir konuğumuz var. Bahar Gökten bizimle birlikte e, Somalı Fotoğraf Çocuklar Atölyesi'ni konuşacağız, ondan dinleyeceğiz. Öncesinde programın bile onu hatırlatmak istiyorum. Ee, sanathayat.wordpress.com adresinden programın geçmiş kayıtlarına ve e, gelecek programlarla ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk. Ee, Bahar'ı bir tanıyalım. Aslında onu tanırsak belki biraz da mevzumuza da ilişkilendirebiliriz. Onun fotoğrafla olan ilgisini de biraz bağlantılandırabiliriz mevzuyla. Dinleyelim seni Bahar. Merhaba herkese. Bahar Gökten adım. Fotoğraf eğitimi almış bir fotoğrafçıyım. İlk önce Bilgi Üniversitesi'nde fotoğraf eğitimi aldım. Daha sonra Galata Fotoğrafı Belgesel Fotoğraf Akademisi'ne devam ettim. Daha çok hatırlamak ve hatırlatmak için fotoğraf çeken fotoğrafçılardan biriyim. Galata fotoğraf Annesi'ndeki eğitimden sonra belgesel fotoğrafla hı hı. ilişkimi güçlendirdim. Aslında tekrardan kurdum da diyebiliriz. Hı hı. O yüzden oranın yeri bende çok ayrı. Daha sonra da fotoğraf çocuklar atölyeleriyle devam ediyor hı hı. fotoğraf çalışmaları. Daha önce Yücel Tuncay'ı konuk etmiştik. Galata Fotoğraf orada epey bahsetmiştik. Bugün de aslında bahsedeceğiz. Çünkü fotoğrafçı çocuklar atölyesinden söz edeceğiz. Bize biraz bu atölyenin ne olduğundan ve nasıl başladığından söz edebilir misiniz? İlk önce belki Galata Fotoğraf Hanesi ve Fotoğraf Vakfı'ndan Hı -hı. azıcık bahsedebiliriz. Daha çok fotoğrafın insanların hayatındaki yerini... Güçlendirmek, o bir yer açmak daha doğrusu için var olan bir yer. Gönüllülerle de çalışan, atölyeler yapan. Vakıf gönüllüleri 99 depremiyle başlayan bir süreçte fotoğraf çocuklar atölyelerine başlattılar. 99'da İzmit'teki fotoğraf çocuklar atölyesini... Özcan Yurdalan ve Mehmet Kaçmaz ve başka fotoğrafçıların da daha kalabalık bir ekibin başlattığı bir atölyeydi. Daha sonra prefabrik kentlerde devam etti atölye. Ve bu atölye sonucunda fotoğraf çocuklar el kitabı hı hı. ortaya çıktı. İki tane kitap ortaya çıktı. Bir tanesi çocukların fotoğraflarının da olduğu... Diğerinde de deneyimlerin paylaşıldığı, Hı -hı. çocukların yazılarının paylaşıldığı. Bu bize biraz e, yol gösteren kitaplardan oldu. Hani çocuklarda fotoğraf nasıl çalışılır üstünden. E, daha sonra farklı irili ufaklı atölyelerle devam etti Hı -hı. fotoğraf çocuklar. Belki e, yani hani o atölye örneklerine geçmeden şundan hı hı. söz edelim e, haberdar olmayan dinleyicilerimiz için. Bu atölye neden ihtiyaç duyuldu? Ne amaçla yapılıyor? Hı hı. E, hangi çocuklarla özellikle yapılması tercih ediliyor? İzmit'te depremle başlamış mesela. Hı hı. E, fotoğraf çocuklar atölyeleri <gülüyor> aslında... E... Yani bir kesime bağlı çocuklara ya da bir başlığın altına toplayabileceğimiz çocuklara yapılan atölyeler değil aslında. Hmm. Ama bugüne kadar yapılan atölyelerin çoğu e, e, travma yaşayan çocuklarla çalışıldı. E, İzmit örneği öyle. Daha sonraki Van örneği öyle. E, Roboski örneği de öyle. Hmm. Hani gezici kamyon atölyesinde de çocuklara ulaşıldı. Farklı şehirlerde. Hani çocukların aslında... ...fotoğraf çocukları atölyelerinin amacı... ...çocukların üretkenliğini arttırmak... Hı hı. Ee, yani yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmak için yapılan bir şey fotoğrafla bağlarını kurmak kendi hikayelerini anlatmaları Hı -hı. için aslında hani fotoğrafı bir araç olarak bir amaç olarak değil de Hı -hı. araç olarak kullanıp çocukları kendi hikayelerini kendi içlerindekileri ve hayatlarında olup biten her şeyi anlatmaları için bir araç sunmak aslında Hı -hı. ve kendilerini tanımaları çevreleriyle bağlarını güçlendirmeleri için bir araç fotoğrafı. İzmit'ten sonra Van örneği vardı. Van'dan evet. söz edebiliriz aslında Onun hala e, kitabı sanırım daha erişilebilir de evet, evet. E, Galata Fotoğrafhanesi'nden de edinilebilir evet. Ne yazık ki İzmit'ten sonra oluşan kitap şu anda baskısı yok Hı -hı. E, Ama yine hani fotoğrafhaneye uğrayanlar orada karıştırabilirler o kitabı Güzel bir kitap evet. Ayrıca bizim hafızamızda olan bir kitap Yani e, eğitim dışında sürekli başvurabildiğimiz de bir kitap e, Van nasıl gelişti? Nasıl bir atölyeydi? Sonucunda neler oldu? E, Van Atölyesi e, Van'daki depremden sonra e, konuşuldu. Birlikte kolektif bir şekilde e, üretici, yani ortaya çıktı. Nar Fotos da içinde dahil olmak üzere Galata Fotoğrafı Hanesi'nde birlikte düzenledikleri kalabalık bir gönüllü ekibiyle ortaya çıktı. Yine bu Soma'daki yapılacak olan atölyedeki gibi her hafta gönüllü fotoğrafçılar... Ve fotoğrafa ilgi duyanlar e, gidip çocuklarla bir haftalık e, atölyeler düzenlediler. E, çadır kentlerde yapıldı atölyeler. Hı -hı. E, ve e, çok çeşitli yaş aralığında farklı çok fazla sayıda öğrenciyle atölyeler devam etti. Daha sonra da e, bahsettiğin Vanlı Fotoğraf Çocuklar kitabı ortaya çıktı. Hı -hı. Her hafta orada e, atölyenin bittiği günde sergi yapıldı. E, orada Soma'da da yapılacak bu sergi. E, bu hem çocukların yaptık, yaptığı e, üretkenliği ve yaratıcı güçlerinin sonucunu görmelerini sağlayacak olan bir şey. Hem de ailelere de neler yaptığımızı gösterecek bir şey. Çocuklar çok heyecanlanıyor biliyorsun evet. sergi olduğunda. Soma'da da aynı şey yapılacak. Van'da da yapıldı. Hı -hı. Sonra kitaplaştı. Sergisi açıldı. Hı -hı. E, Van çocukların sergisi İstanbul'da da açıldı. Şu anda kitabı da ulaşılabilir durumda. Hı -hı. Ee, yani şimdi Soma'da aslında ya da hani atölyenin geçmişi bir depremle başlıyor, ee, deprem gibi bir travmayı yaşayan çocuklar. Sonrasında van yine keza aynı şekilde. Ee, fotoğrafhanenin destek verdiği Roboski örneği var. Orada daha farklı bir travma ya da, daha farklı bir katliamla karşı karşıyayız. Evet. Ee, şimdi Soma var. Evet. <gülüyor> Ee, yani Soma malum zaten hani kaza değil e, o bir katliam e, nasıl akla geldi e, yani çocuklar neye göre seçilecek bölge nasıl tespit ediliyor yani biraz aslında belki atölyenin hı, hı. E, sürecinden bahsedebiliriz gönüllerin keza nasıl dahil olduğundan yani katılan herkes herhalde pedagog değil evet. e, ya da belki herkes fotoğrafı da çok iyi bilmiyor olabilir evet. ya da bazıları fotoğrafla çok iyi ilişkili olabilir nasıl işliyor bu süreçler? E, o süreçler şöyle e, aslında bu daha önce neden oralarda yapılıyor bu atölyeler üstünden hani bir cevapla başlayabiliriz aslında o atölyeler aslında hani e, travma bölgelerine travma yaşayan çocuklar çalışma durumu aslında tabii ki biraz da mecbur kaldığımız bir şey yani keşke bu katliamlar Roboski'deki gibi hani Soma'daki gibi Van'daki ihmaller gibi ...yaşanmasa ve oralara gitmek durumunda... ...kalmıyorsak bu sebeplerle Başka aslında. Sebeplerle evet sebeplerle orada Evet ama... E, ...bu sebepler önümüze getirildiği için... ...birazcık da bu bölgelerde çalışıyoruz. E, Soma'da da... E, ...bu katliam olduktan sonra... ...ilk konuştuğumuz şey hani... E, ...atölye yapmak oldu. Hani... Çünkü oraya böyle bir bağış kültürü durumu var. Dikkatini çekmiştir. Evet. Ona hani karşı olan insanlar da olduğumuz için hani oraya böyle parayla alınan hediyelerin Hı -hı. yığılması ve çocukların o hediyelerle mutlu olmaya çalışmalarına çok yanlış bulup hani onların aslında kalıcı bir şey hayatlarında üretkenlikleriyle ilgili olabilir diye düşünüp bağ kurmaya Hı -hı. gidip e, Soma'daki amaçlardan biri de bu aslında. Çocuklarla birlikte anlamaya ve anlatmaya ısrarla bunu söylüyoruz. Hı -hı. Hani ee, oraya hani öğreticiler Eğitmenler olarak gitmeyip Orada evet. bir hiyerarşi ilişkisi kurmayıp Hı -hı. Hani bir alışveriş şeklinde Hı -hı. E, Van atölyesinden gelen Eğitmenlerin de söyledikleri Roboski'de de keza öyle oldu Hani Çocuklardan da çok öğrenecek şeyimiz var. Evet. O yüzden bir alışverişe gitmek Hı -hı. oraya. Nitekim Somada da öyle olacak eminiz yani. Hani biz de çocuklardan çok şey öğrenip geleceğiz. E, Bugün ünlü çağrısı yapıldı Hı -hı. fotoğrafhaneye. E, foto sadece fotoğrafçılar yok. Gidecek olan insanların arasında fotoğrafı ilgi duyanlar da var. Hı -hı. E, eğitimlerden geçiyoruz gitmeden önce. Hani çünkü e, dikkat etmemiz gereken. Durumlar olacağı evet. için e, çocuklara da hiçbir zarar e, vermemek, e, travmaların üstüne bir travma daha yaşatmamak adına... Hmm. ...Özcan Yurdalı'nın verdiği e, bir e, atölyeden geçtik. Hmm. Tam günlük bir atölyeden. O da eğitimci eğitimi diyoruz. E, aslında eğitmek kelimesine de takılarak. E, eğitimci eğitiminde travma yaşayan çocuklarla nasıl çalışabiliriz? Hangi atölyeleri düzenleyeceğiz orada? Belki ondan da kısacık bahsedebiliriz. Evet, evet, hı -hı. E, atölye programında yani daha önce uygulanan bir şey bu hani e, İzmit'ten beri e, çocuklarla optik oyunlar hı -hı. oynuyoruz. Başta bir tanışma ile birlikte hani mekana insanların birbirine ısınmaları oyunlar. Hı -hı. Daha sonra da optik oyunlarla e, aslında görsel e, dünyaya giriş yapıyoruz hı -hı. diyebiliriz. Kaledeskop yapıp hı -hı. periskoplar yapıp kara kadrajla Fotoğraf denemeleri yapıp hı hı. E, oyunlar oynuyoruz. Kamera obskura yapıp aslında göz nasıl işler? Fotoğraf makinesi nasıl işler? Bunlarla oynayıp birbirimize ısınıyoruz. Fotoğrafı ısınıyoruz. Daha sonra da fotoğraf çekmeye başlıyoruz. Hı hı. Aslında hemen fotoğraf makinesini elimize alıp başlamıyor oluyoruz. Hı hı. Ve fotoğraf makinesiyle ilişki ve daha sonra ufak foto röportajlar üretiliyor oluyor. Hı hı. Ve bir haftalık atölye bu şekilde tamamlanıyor. E, Soma'da e, i̇ki aylık bir süreç, e, atölye süreci. Temmuz'un ilk haftası başlamayı e, planlıyoruz. Eylül'ün son haftası bitirmeyi planlıyoruz. E, bu iki ay boyunca her hafta e, e, çocuklar dediğimiz yaş grubu, hani tahminimizce 7-14 olacak. Evet. Bu ekiple e, foto röportaj ve bahsettiğimiz oyunlarla. Atölyeler, bir haftalık hı hı. atölyeler yapılıyor olacak. Sonucunda orada yine yerel bir sergi. Hı hı. Ee, ama bu iki aylık süreçte de gençlerle bir atölye, ayrı bir atölye yapacağız. 15-20 ya da 15-22 yaş arası. Hı hı. Onlarla iki ay boyunca çalışıp sadece hikaye üretmek üstüne hı hı. çalışıyor olacağız. Ve sonra onların da sergisi yapılacak. İstanbul'da da büyük bir sergi yapıp bütün çocukların işleri hı hı. sergilenecek. Ve bir kitap oluşturulacak yine. Hı hı. Yani şey şimdi mesela bize o eğitimde hani Van'daki eğitim, Van öncesi eğitimine katılmıştım ben de e, oradaki eğitimde mesela işte bahsettiğin kaleidoskop, e, işte kamera obskura vesaire. İşte tanışmadan tut birçok yönteme kadar aslında biz orada kendimiz uyguluyoruz. Bir kere gitmeden zaten hani çünkü çocukları istemedikleri bir şey yaptırmak çok zor. Yaptırmak zaten hani öyle bir şey yok ama yapmıyorlar zaten reddediyorlar. Evet. Yani ya da onlar kendi istedikleri şeyi sana anlatıyorlar ve onu yapmaya başlıyorsun. Şu anlamda hani şey söylemek istiyorum. Bu eğitimde atölye süreci de şuna hep çok açık çok organik yani. Oradaki eğitici ya da çocuğun istediği bir yöntem ya da uygulama varsa tabii ki hani bunun şiddet içermemesi, katılımcı olması, paylaşımcı olması gibi unsurları göz önünde bulundurarak aslında hep kendi yeni bir şeyler de ekleyebilen bir şey. Ee, yani çocuklar çünkü çok zekiler ve çok açıklar. Ee, neyi neden yaptığımızı hemen anlıyorlar. Böyle başında sorduğumuzda ya da sonunda gelip kendisi söyleyebiliyor bu hani... Yani katılımcıyı da, yani eğitmeni de, eğiticiyi de çok açan ve evet, dinamik evet, tam evet. bir süreç. Keza aynı şekilde. Ee, yani biraz yine o çocukların travmasına aslında dönmek istiyorum. Hı hı. Ee, fotoğraf bir araç e, ve... E, o çocukların aslında bir şeyler anlatmaya ihtiyaçları var. Ne yazık ki sona sonrası gördüğümüz görüntülerle hep çocukların zaten çok büyük bir acı tablosu var. Ama o acı tablosu içerisinde çocuklar hep çok daha acılı ve yani ölümü bile anlatamadığın çocuklara e, artık olmadığını anlatıyorsun babasının. Ya da ne kadar kötü bir şekilde gittiğini. O çocukların gerçekten bir şey anlatmaya ihtiyacı var. Nasıl hikayeler çıkıyor? Ee, şöyle yani e, bu bize verilen e, eğitimin ikinci safhası da aslında bunun üzerineydi biraz. Hı -hı. Hani e, verilen eğitimde daha çok pedagoji ve psikoloji ağırlıklı e, çocuklarla nasıl diyalog kurmamız ve bu yaşanan travmaların üstüne ve katliamların üstüne nasıl açıklamalarda bulunmamız, Hı -hı. sorulan sorulara nasıl cevaplar veriyor olmamız üstüneydi ve bu cevaplar arasında hani hiçbir zaman gerçeği gizlememek evet. de vardı. Hani Çünkü çocukların o e, yetişkin... ...olma dediğimiz şey... Hı hı. E ...aslında o duvarlar... ...örülen duvarlar ve... E Açık gerçeği görememek üstüne durumlar olduğu için çocuklar aslında söylediğin gibi her şeyi iyi zaten anlıyor oluyorlar. Evet. Yani hani yani niye geldiğini de biliyorlar. Evet. Siz bu olay oldu ve bunun evet. için geldiniz değil mi diye. Siz kendinizi tanıtmadan onlar zaten sizi biliyor oluyorlar zaten. Evet. Hatta ve hatta hani çevrelerindeki bir sürü büyüklerin gizlemeye çalıştığı bir sürü şeylerin aslında çok da farkında Hı -hı. olduklarını görüyorsunuz. Onlarla iletişim kurduğunuzda. O yüzden çocuklara gerçekleri söylemek ama sadece yaş aralığına dikkat et. Edip, hı hı. Kullandığımız kelimelere dikkat ederek yani gerçeklere söylemek üstüne çocuklar e, yaşanan her şeyi e, çok içlerinde yaşadıkları da için aslında bir taraftan da o bizim sonradan yüklendiğimiz özelliklere sahip olmadıklarından daha net de görebildikleri için aslında e, çok saf bir şekilde e, analizi yapıyor oluyorlar genelde olayların. Hı hı. Ee, ama tabii ki yani e, o yaşanan olayların üstesinden gelmekte tabii ki zorlanıyorlar yani hani Roboski örneğinde yani katliamın bir sene sonrasına dahi çocukların hala e, travmadan çıkmadıkları o travmayla birlikte yaşadıkları aşikardı hı hı. E, sadece şöyle bir durum var hani o çocukların e, Atölyede yaptığı çalışmaların aslında kendilerini ifade et, etmelerine bir araç olduğu ve bunun da e, yaşadıkları aslında çok o büyük gelen kendilerine duygularla baş etmekte yardımcı olduğu gibi bir sonuç çıkıyor. O hmm. yüzden de hani atölyeler e, çocukların aslında o bölgelerdeki çocukların bahsettiğimiz saydığımız yerdeki çocukların e, travma sonrasında yap, yapabilecekleri yani oraya gidenlerin en mantıklı şeylerden bir tanesi bu ve benzeri atölyeler Hani çocukların hikayelerinde daha çok yaşadıkları e, acılar tabii ki e, ortaya çıkıyor e, bununla e, giden eğitimci de orada onunla yüzleşiyor oluyor evet. e, bu da gidenler için e, dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Çünkü çocuklar haliyle hayatlarındaki en, en üst noktaya yaşadıklarını koyuyorlar. Evet. Çok büyük olduğu için yani farklı derecelerde travmalar yaşıyor oluyorlar ama. Hatta bu birbirleriyle yarışma durumuna bile gelebiliyor. Hı -hı. Ee, o yüzden onlara çok dikkat ederek hani kendilerini yaşadıkları acılarla tanımlamalarını aslında bir şekilde engellemeye çalışarak. Hı -hı. E, çünkü onun üstünden tanımladıklarında kendi benlikleriyle ilgili. ...sorunlar yaşıyor oluyorlar ve hayata devam etme noktasında sorunlar Hı -hı. yaşanıyor. O yüzden de evet hikayeleri yaşadıkları acı ve hüzün üstüne genelde oluyor. Hani Roboski'den belki bir örnek Hı -hı. verebilirim. Ee, Roboski Fotoğraf Çocukları Atölyesi'nde e, öğrenciler kendi seçkilerini kendileri yaptılar... Hı -hı. E, atölyenin son haftasında ve bize sadece şeyleri anlattılar. Yani hani neden seçtiklerini, sıralamayı niye böyle yaptıklarını ve e, öğrencilerden bir tanesinin fotoğrafı vardı seçkide ve ilk sırada duruyordu. Böyle e, bir duvar fotoğrafı, yosunlu bir duvar ve bir çatlak var duvarın tam fotoğrafın ortasından geçen. O seride neden bu fotoğrafı kullandığını sorduk e, ve şey dedi bize yani e, Roboski katliam mı yapıldığında dedi. Hani bizim amcalarımız, abilerimiz, ablalarımız, e, babalarımız oraya e, gerçekten hani para kazanabilmek için gitmişlerdi ve yani ne kadar fakir olduğumuzu insanların görmesini istiyorum yani. Hmm. Hani gerçekten bu duvarı yaptırmak için gitmişti amcam hmm. ve o yüzden öldü. Yani hani insanlar başka şeyler konuşuyor ve ben çok üzülüyorum hmm. demişti. Dokuz yaşında bir öğrenci. Hani e, kendilerini o yüzden aslında çok Direkt ve saf bir şekilde Zaten ortaya koyuyor hı. Ve temel sıkıntılarını da Fotoğrafla anlatmaya çalışıyor oluyorlar Nitekim Soma'da da Benzer hikayeler göreceğiz Muhtemelen hı hı. Bahar bizim için bir şarkı seçtin Programdan önce Onu <gülüyor> anons etmek ister misin? Bir şarkı arası verelim Şarkı benim son zamanlarda çok dinlediğim Bir şarkı Ümit gerekiyor Dünyaya umut gerekiyor Üstüne e ee, Monsanne nam Nobahari dinliyoruz. مستان ایباد نوبه هاری کز بل بلان برامد فریاد بیقراری گل نسبتی ندارد باروی دل خریبت تو در میان گل ها چون گل میان خاری دان و خست گان گذر کن بر به دست و ما را مج می گذاری امید دیگر ب باید بعد از و ما را مرید دیگر ب باید بعد از و ما را که نام ت ن Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri. Sanat Hayat programı devam ediyor. Bahar Gökten'le birlikte Somalı Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi'ni konuşuyoruz. Epey bir bahsettik aslında atölyeden. Yakın zamanda yapılan bir sempozyum vardı. O sempozyumu anmadık. Ondan bahsedelim. Galata Fotoğraf Hanesi'nde Fotoğraf Çocuklar Sempozyumu yapıldı. Nisan ayında. iki gün boyunca... ...çok hızlı ve çok dolu... ...devam etti. Ee, konuklarımız vardı... Ee, ...şehir dışından ve yurt dışından... ...daha önce fotoğrafçı çocuklar atölyeleri... ...yapan... E, ...farklı çocuklarla da çalışmış... ...engel çocuklarla çalışmış... E, ...kadınlarla çalışmış... ...genç kadın fotoğrafçılarla çalışmış... E, ...bize deneyimlerini aktardılar... E, ...ve... Onun haricinde de Galata Fotoğrafhanesi bünyesindeki gönüllüler de deneyimlerini aktardı. Orada e, şu soruyu sorduk sıkça birbirimize. Hani fotoğraf çocuklar atölyesi daha iyi nasıl yapılabilir? Ne dersler çıkarıldı? E, yanlış ya da eksik yapılan şeyler var mı? E, bunları masaya yatırdık ve aslında çok dolu dolu içimiz e, sempozyumu sonlandırdık. E, sempozyumda sunumlar yapıldı. Atölyedeki çocukların fotoğraflarının sunumları yapıldı. E, deneyimler aktarıldı. Bu hatta e, sempozyumunda e, kısa süre içerisinde bir kitabı çıkacak. Hı hı. E, o da bizim için yol gösterecek kitaplardan biri olacak. Çünkü de, deneyim aktarımını çok önemli buluyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinde atölyeler yapmak isteyen, bunun için çaba sarf eden insanlara da deneyim aktarmak açısından mühim olacağını düşünüyoruz. E, sempozyumda e, çocuklarla kurulan ilişki üzerine çokça... Düşündük ve tecrübeli insanlardan bunların aktarımlarını aldık. Şey gibi hani bizim hep üstünde konuştuğumuz hiyerarşi durumu gibi, hani çocukların üstünde bir güç, bir baskı oluşturmamak, çocukların seviyesine inmek gibi başlıklar. Ee, çocuklara nasıl yaklaşılması gerekiyor? Farklı yaş gruplarıyla nasıl çalışılır? Ee, gibi durumlar, bilinç durumları, e, travmanın farklı versiyonları. Gibi ...ve bu yaratıcı atölyeleri nasıl çeşitlendirebiliriz gibi Hı -hı. farklı fikirler de geldi. Bunlar üstüne konuştuk ve iki günde tamamladık sempozyumu. Hı -hı. E, programın sonuna geldik ne yazık ki. E, peki dinleyen e, dinleyicilerimiz ne yapabilirler Somalı Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi için? Ve e, yapılan atölyeleri nerelerden takip edebilirler? E, fotoğrafçı Çocuklar Sempozyum'unda e, şöyle bir şey konuşulmuştu. Bir blog açıp hani orada bütün e, yapılan atölyeleri takip edebileceğimiz bir platform oluşturalım. Fotoğrafçı çocuklar.blogspot.com.tr'den e, çocuk atölyeleriyle ilgili bütün her şeyi takip edebilirsiniz. Orada Sempozyum'un bütün sunumları da mevcut. Hı hı. İlgilenenler okuyabilir. E, çok kıymetli şeyler var. E, bu Soma'daki yapılacak olan atölyenin de Bilgileri bu bloğa giriliyor olacak. Oradan hı hı. takip edebilirsiniz. Facebook'ta Fotoğraf Çocuklar Sempozyumu topluluğu var. O hı hı. sayfadan da takip edebilirsiniz. Soma'da yapılacak olan atölye için neler yapılabilir? Bir fon toplama sitesinde, Fongoga isimli fon toplama sitesinde bir kampanya başlattık. Bu kampanya destek olabilirsiniz. Kampanya e, Temmuz'un 10'una kadar... E, devam son bir hafta. Son Hı -hı. bir hafta devam ediyor olacak. E, bu yapılacak olan yardımlarla, e, bağışlarla çocukları fotoğraf makinesi e, temin ediyor olacağız. Ve oradaki bütün kırtasiye masraflarını, gidecek olan gönüllülerin bir kısım masrafları karşılanıyor olacak gibi daha detayları yazıyor Hı -hı. zaten. E, onun haricinde Galata fotoğrafhanesine bağışta bulunabilirsiniz. Karşılığında makbuz almak şartıyla hani elden bağışta bulunmak Hı -hı. isteyenler için de böyle bir yöntem var. Destek olursanız eğer çocuklara gidişimiz ve onlara sunduğumuz imkanları kolaylaştırıyor olacaksınız. E, bu web sitelerini programı bile ondan da paylaşacağız tekrar. E, çok teşekkürler Bahar. İyi ki geldin, ben, iyi ki bizimle paylaştın bu atölyeyi. Ben teşekkür ederim Aslı. E, Sanat Hayat'ta Soma'yı konuşmamıştık ama Soma'dan sonra yapıcı e, faaliyetleri konuşalım dedik. E, o yüzden iyi oldu, güzel oldu. Tekrar teşekkürler. E, i̇yi haftalar Açık Radyo dinleyicileri. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sanat Hayat ...kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbar...